Allahu Binal Lâhil Masîkânû Râjîm, Sûlâhil Râhmanû Râhîm. Salih neymiş efendim? size söyleyin de şunu kısa kısa. Bir devam nöbuh, abdeste devam etmek lazım. Salih diyeceğim. Salih lazım. Bir yüzüne abdestsüz basmazlar. Allah olsun. Aa Hazreti Nuri Hazretleri ne yanın hayat yazıyor demişler de niye yüzü bütün nur görünüyor gözüme. Nurun üzerine ayağımdan basamam. Bütün dünya peygamberimizin nurundan oldu da ayağımı basamıyorum. Birisi Hafi Hazretleri kutlu sırruhul adil. Hangisini alsam koyup gelecek şimdi? Esin onu da deyivereyim. hafi. Hafi yalın ayak manasına. Efendim nereye yalın ayak geziyorsunuz? Buyurmuş ki, yüzünü ayağınızın altına ben döşerdim. Nasıl geleceğiniz buralara? Bu yeri döşemeyecek olsa Allah ayağınızın altına. Bir bunun evine varınca döşen kişinin üstüne ayakkabımla çığınayıp varmaya hayal ediyorum da Allah'ın göşerüğünün üstüne nasıl ayakkabıyla basayım diye onun için ayakkabıyı giyemeyim demiş kanaatınız olsun kanaatınız olsun Bağdat'ta Bismillah. Bağdat'ta bulunduğu müddetçe ...pazara gelen hayvanlardan tek gübre yapan olmamış Hamdi Hocam. Yapmazmış, yapmamış yapmaz. O yalın ayak gezdiği için, şu dış tarihlerde bile yazdı. Bizim manevi tarihimiz var ya, yani, e, tasavvuf tarihi. O dıştan olan tarihte diyor ki, Bişki kafi hayatında... Bağdat'ta bulunduğu müddetçe pazara gelen hayvanlar gübre yapmadı, ayağına bulasmasın Hayvanlar bile ona ayet etti. Bir gün birisi elma satıyordu, hayvanı gübre yaptı. Uuuuy bir ağır çıktı, ne oldu ya paranı mı çarptılar? Bir işte hafi vefat etti yahu, ne biliyorum? Hayvanın gübre yapmazdı, bak gübre yaptı dedi. Hopuştular, gettiler. Hemşire hanım, hemşire hanım, buyur! İşte hafif nerede? 10 dakika evveli ruhu kabz oldu, sefat etti. 10 dakika evveli hayvanlar gübreme yaptı. gübre yapmaya başlamış. Allah bunların şefaatine nail ediyorlar. Onun için diyor ki, siz yere basma devamı lübü abdestle bulunduğu müddetçe namazda bulunmuş gibi fıkıhlara bak da bak namazda bulunmuş gibi olun birini bozdu mu birini al bizi çocukluğumuzda buna alıştırdı babamız, kılavuz hafız ne? Kardeş abdesti niye bozduğum abdest almadım alırım sonra yok şimdi al efendim bana böyle denletti ben vefat edersen ben sana ne bellettim ise Ben oğlum Hasan'a onu bellet dedi Onun için abdestini al bazasını Hem de küçük su yoluna oturunca Elinle kuruduysa abdest alma Nevi? O aletin dörtte bir su yoluyla ıslanacak olursa Böyle ne kadar namazlıyorsan kabul olmaz Pisleniyor çünkü dörtte biri O suyla ucundan onu mahvelersem olur İmam-ı Azam Efendimiz'e göre caiz de kendi her zaman iyi kılardı Bir gün İmam-ı Azam Efendimiz'in surasında zerre kadar bir şey varmış pislik varmış zerre kadar diyorum bak zerre pencereden giren toz tutunca elde görünmez ya bu kadar az Neyi yıkanıyorsun sen diyorsun ki fetva veriyorsun hem miktarı olmazsa namaza zararı yok diyordun. O fetva, bu takva diyecektim. Bu tasavvufla biz analiz ediyoruz. Üstadımız Kayser'de Hacı Züst Efendimiz var. Yanında Palfacı Hoca var. Öte yanında Hacı Hüseyin Efendi var orada. Nereden geldiğinde Tevfik Bey'in evinde tezci kardeşler gelirler. Bunlar deva ettiler de bu günahkar da böyle gencikene onların aralarına oturttular. Oyalı Mehmet Haç, amca da Kayseri'nin medeniyetine bak. Genç bir çocuk der ki, e, hukukta de okuyor belki. Ondan sonra nasıl bu büyük ulemanın arasında buna yemekte beraber oturttular? Öyle bir acayip oldu ki, Hukku zihanımız burada oturuyor. Hacizus efendimiz de burada oturuyor. Ancak o ikisinin arası kalmış en sonra geldiğinde <gülüyor> herkes elini yumayınca ekmek yemez. Yedikten sonra yumayınca olmaz. Üstadımız evde Allah şefaatine naire olur. Ne, <gülüyor> ne medeniyetli saygı verdiler ki bu kadar büyük ulemanın içinde şu genç adamlı. Niye sütreye oturttular? Onun yaptı. kalbden yaptığı kıymeti kitabını bilirdi. Allah bil bilirdi. Mehmet efendi. Mehmet sendi de ben bilmiyorum. Efendimiz Kayseri'ye geldi. Oradan da o monyaya götüreceğim. Mehmet'e haç Mehmet de. Mehmet Bu oturan başka bir genç geldi. O Yahya Lışık Mustafa Efendimiz'in vakti muhakkak tercih edildi. Bu devre hayırlı haler, o bakımın yerine bakıyor bu devre. Hıppkırmızı geçti adamın. Dışarıya çıkınca bile canım, Hasan Efendi, Hasan Efendi dedi, ben de 60 yaşında bir adam zannederdim. Çocuk muyum sen daha yahu böyle dedi. Yani kıymet ediyordum sizi, Efendimiz'in razı olmadı. Dedi ki yahu o Hasan ya Yahyalı, bizim için Yahyalı'dan arabalarla, merkezlerle Kayseri'ye gelmişti, o su, hafızda Kur'an okuyuyordu orada. Ne günler geçirdik biz canım ama yine böyle hayvan olarak kaldırdık <gülüyor> <hazırlıydı> yahu. <gülüyor> Kanaatım olsun üstadımız <gülüyor> <biz> vardı, <gülüyor> Nihya'yı saadet çıkıyor, çıkarıyordu. Develli oğlu Abdullah Efendi şöyle tuttu da Eski emne peygamberimiz burada iyi gelince bütün millet yere yapsılar ağlayarak. Kinezade de diyor ki Abdullah Efendi ben millete ne diyorum Mutlu cihan burada da ondan millet yıkıldı hep buraya diyor. Kinezade hocamız da alemler geçirdik yavrumuz. Üstadımız orada görüşürken su döktünüz mü? Evet. Suyla hali ama birden kalkıp da yıkamayın. Bir şişeye su koyarsanız iyi dinleyin. Suyu O şişeyi suraya biraz korsanız biraz oraya su sızar. Oradan kaldınız suraya suraya korsanız biraz da oraya sızlar. Üçüncü yere korsanız o zaman sızmaz. Hemen su döküp de kalk, suyla yıkarım diye atlaslarırsan uyuşur şeklinde damlaları yerir. O zaman abdestimiz olmaz. Bizim orada Adana bir köyün imamına gençler demiş ki sen su döküyorsun. Evinle kuruttun de Hemen de abdest alıyor. Senin abdestin yok demişler. Ne abdestim olmayacak ulan plan nedir derken delikanlılar e, ona bakmamışlar. kontrolünü yeni çekivermişler. Ağabonu çıkmış ki sapsarıyım donunu diye. Orada Efendimiz ayıp ne demedi Buna haber verdi Evimize varınca muayene etti bize. de aynı oluyor Olsun geliyorsun Ne olsun namazımı kaza ettim Hacı Hüseyin şey, Hacı Züft Efendimiz Şahatendi diyor 30 senelik namazımı Kaza kıldım Evet kılmadım mı? Kıldım ya Abdest aldığımda Şu gözümün çapağında bir şirgit varmış da elinin eliyle şu pınarlar yıkanmak lazım barnağını diye sürtmek lazım ben sürtmemiştim de namaz fazla olalı 30 sene olmuş da vallahi 30 sene namazda kazayıp duydunuz mu kardeşim böyle en şeyler söyleyeyim de Ay, sağım, bizim dedemiz şeyhitlerden Baba Hoca. ikinci dedemiz babamızdan, dedemiz annemizden dedemiz Hacı Osmanzade Silpir de Peygamber sülalesi ama ben o sülaleyi bastırdım Bastırdım. Öyle bir insan olmadım. Onun için bir gün ekim bitmiş de ak başta hocamıza deyince bilir yatınca ve bana günde o yanı vermiş ki bunu o vallahi abdullah dermiş her tebin ismine 40 senedir o sabah namazını kaza ederim Allah affetti mi bilmem affetmedi mi bilmem dermiş kardeşim ibret alalım biz bu büyüklerimizi anladıktan sonra böyle yapalım inşallah efendimiz de buyurdular ki eee Bıçık taharatın sıra suyla yapmanla öksürün, kalkın gider gezeleyin. Suyun sonu biçin de ondan sonra taharat yaptın da namazınızı kılın, namazınız olmaz diye bunlar. Kaviyat kim bak böyle diyor, biz de öyle diyor, efendimiz de öyle diyor. Şimdi burada da böyle söylüyor, şu dağlar da şahit olsun böyle söylüyor, yarın Allah'ın huzuruna varacağız. İki devamı bu bir abdeste devam etmiş ya hiç ağzından söz tutamıyorum ne yapayım ben maşallah maşallah berekatlar ya sizi o sandırıyorum her abdest almada ikilik yapmamaz kılardı Bilal-i Habeşi hazretleri peygamberimiz mihraca gittiğinde şu an zaman çıkmış da Kürt ayak sesi duyuyormuş, bu insan ayak sesi değer mi ya Cebrail? Evet ayak sesi insanın ayak sesi. Kimin demiş Bilal-i Haderşi ezen okumaya geliyor da e, efendim te tehekküt e, namazı kılmanın için ezenden bir saat evvel için gidenler onu dinler ezen okur. Ona geliyor da onun ayağının sesi duyuyor. Buraya kadar ola? çünkü da ikimizin arası 500 senelik, onun arası 5 kalınlığı 500 senelik, onun arası 500 senelik. O onu... da ha aşça azlamı? Babam aşça azlamı göründü de diyordu bize. Oğlum, oğlum, direklerin adedi, mahlukatın adedince ara. milletleri var. Her direğin arası da bir senelik yoldur karşı aldan bu kadar hı hı. büyük içi de meleklerle, meleklerle dolu. Beytil Manur da sendeytullahın üstünde. Tavaf yerine bu dünya kadar geniş böyle melekler tavaf ediyorlar. Hı hı. Ee, soruyor ya Cebrail burayı melekler kaç tarafa tavaf eder? Ya Muhammed vallahi bir tavaf edene bir de kıyamet o sana kadar nöbet gelmez diyor. Melek bu kadar çok, nereden çoğalıyor Ahmed'im? Sen de mi biz efendim? Bir melek oturmuş diyor, oradaki bir ırmağ başına binlerce başı, binlerce gövdesi, binlerce tela var, dalıyor, çıkıyor, bir çırpındım mı? Her damlasından bir melek oluyor. Oo! Cennete girene kadar onun için istiğfar okuyuyor. Neden oluyor? Ümmetinden birisi yeryüzünde Subhanallahi, Elhamdülillahi, ve la ilahe illallah, ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyor. Bu menet dağılıyor suya. Ondan sonra çırpındı mı? Kaç defa diye yorarsa o kadar melek su alıyor. Şeytan da çoğalır mı? Babam. Şeytan da çoğalır mı Hasan oğlum? Evet. Onu da insan çoğaldır. Nasıl çoğaldır? Kim ile kefi bir araya getirdin mi? Bir adamın anasına, vacısına, ıvzına, namusuna, daha doğrusu milletine, ceddine severse Hazreti Adem'e sever. Milletine severse İbrahim Aleyhisselam'a sever. İnne severse Muhammed Aleyhisselam'a sever. Ne sebebine severse İmam-ı sever. E sevince ne olur? Şeytanın bir bacağında zekeri, bir bacağında da tercih olur. İkisini bir günle çarsın mı, 40 yana yumurta yumurtlar, hem yumurtanın içinden hırkar şeytan. Doğar, onun vücutuna dağılır, etrafına dağılır. Kık kerrakık diye her sevmede bu olur. Yavrum, ne babam, ne kılav Safır, ne biz, ne Abdullah, ne yavruların sevmeyi biz bilmek, yeminini de bilmek. Ne diye? Kanaatı olsun bizim yeminimiz. Kanaatın olsun, kanaatın olsun, inanırsan inanmazsan inanma. Daha vallaha duymadım babamın ağzından başka para eti yemin istemezdim. Bana deni de yapmam. Yürt sene askerlik yaptım Çanakkale'de böyle çakmak çaldık. Bir iki namazın akşam namazla yarım saat alaycık geç kılabildim. Başka bir kecik namazın geçmedi dedi. Böyle bir babanın evladıyız, biz damla ben hayvan oldum ya Rabbim. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah, sizin birinizin hormasını Allah beni affetsin, imanla öldürsün, cüzasını durdursun ya yarabbi. Amin. Ondan sonra devam-ı vudu, şu kelinin arkasında istikhanımız var diyor. Buraya su akıyor diyor, yağılkısını duyuyor ama ısmar o taraftan hamile bu yağdırıyor. Ben çıksam görecekler istikamdan, hayyahu bir abdest alayım şöyle serin de şu kelinin ardında bir namaz kılayım. Öldüm geç senedir. şöyle dinelerek namaz kılayım istikamda güpülü güpülü ee, hocam vurunlar ya, yahu, etme. Kurbanım olayım, etme. Ya Allah dedim, diyor oradan kızların, ben oradan üç toplamada geçtim bu yüze. Şuraya indim, soyundum, abdestimi aldım, buz gibi bir su, e, çay çağ üstünde üstünde, namazı sana. Buşun pirav pirav pirav pirav, beni gördüler ya diyor, duşman böyle işte çalıyor diyor vursun gelmez tabi üstünden bir daha beeeee top attılar diyor muzağır gibi belerdi topu bermileri dört seni dört sene devamlı olarak orada harbile meşgul olan bir iki namazı ilki iki, ikinci namazı akşama yaklaşık tanıttı bir dahaki o nelerden geldi Uğur! Diyince üzerimden bir ton kadar toprak döküldü böyle. Döküldü, taburama çıktı toprak. Ama gözümü tırt var hiç diyor, namazımı kırdım, ee, yeniden getirdim toplamada işte vardı mı, mı diyor. Meğer bizim istikama düşmüş, bir kişi kalmamış. Ben orada Osmanlı bölümdeler. <gülüyor> ha fa istikam değişmiş. Hiç kalmıyor diyor. Öteğine yine değişiyor. Aşkından orada. şu çocuğu nasıl oğlum da? Aşkından bir sıp bir çak, çak çıkıyor musun da? Bu torbalarının üstünden çıkıyormusun vurtunu da diyor. Hocam burbanın oluyor. Hedefi çok büyümüş. ''Vurulursun ha aşağıya in, bilmeyom, aşkımdan bilmeyom.'' dedim diyor. ''Bilmeyom, Allah beni dıl gibi eden, onların kursu ne ki bana diyecek.'' dedim diyor. Ondan sonra, ''Deyemem hoca, taşmış hoca.'' dedim diyor. Ya yani Allah'ın aşkına taşmış, Rabbilerin bir cihadı gücü zannetme kardeşim.'' ''Yetmiş tane akrabasına şehir olsa, şefaat edecek gaziliği biliyor mu? Oradan indirirken bir mermut almış. Onu da pekiye tokundu mu mu? Yönümüze kadar düşman gelmiş de istikamdaymış. Çıkmış da kaçıyormuşmuş. Arka üstünü attığım hem sırtına isabet etmiştir. Bak hoca vurduyum kafir ediliyor. Faldır küzdür yuvarladınca ben de gazi olduğunu böyle gözümle gösterdi Allah bana diyor. Allah şefaatini layık etsin. Hilaf söylememek, şeraitleri, talihlere lazım olan şartlar. Hilaf söylememek, sözümüze hilaf atma. Hı. İki, iki. E, hilaf söylesem ne olur da? Yalan olur. Yalan olunca ne olur da? Ataşla su bir arada kalmadığımı, yalanla imam bir arada kalmaz. Açıklar misallı yürekten geliyorum. Yalan. Çok bu hatta dair. Ee, Hadiseyin Efendim bacamız Aksakal. Bizim memlekete gelip de vaaz denirken. He. Cemaat. Şöyle bir çocuk ağlayan bizim torunu ya. Torunum ne oğlum? Hiçbir şey gözüme görünmez. Ben size kurban olayım ya. Biz tezisizim için, ben bilecek. dostlarım için ölüyorum. Evlattan geçtim Her şeyden geçtim Onun için bilecek. size ne dinlemebilirsem benim karım o yavrum Sonra e, Oğul Diyse ki diyor Gel çocuğum Şeker vereyim, ağlıyorsun olsun diye Değer gömünde şeker yoksa veremezse yalan söylediği için 70 sene Allah azabı edecek. Yani çocuğa yalan bellettiği için sen de böyle yalanla insanı aldat yolun demek oluyor. Yalan bellettiği için 70 sene Allah azabı edecek. Şeker olmasa da şeker vereyim diye aman yorum yok yerine yalan söyleyip de Yalanla iman bir arada durmaz, onun için yalan. Allah yalanı dilimize getirmesin, yaratmışlar <Gülüyor> olsun, Allah'ım. Ben çok delim Allah'a, tükenmez Allah'a geçiyormuş. Üç, kıymet etmeyin. Salihler kıymet etmeyin. Ne olur da inne baba var mı? İsmiz velâ tecessesü velâ yâltap dağ tutun dağ var. Bir de ahril aya devam eder böyle. El kıybeti, el kıybeti eşek tümüne zina. Kıybet etmek zinadan daha eşek. Bir kadın geldi ve peygamberimizin e, evine, peygamberimizin Ayşe annemiz ne tavil imiş, ne uzun kadın imiş. da boyu küçük, karnış işmem ne acil maklulmuş deyince kıybet etmiyor ya Ayşe. O kendini beğenip duruyor, gitmedin de kendimde olanı söyledim. Kendimde olanı söylerim mi olur. Kendimde olmayanı söylesen gökten olundu. Tükür Çıkır ağzını, tükürdü mü diyor. Nefle nefla karnınla hep düştü ağzından. Seyyuhiku ahakukun enziyakkule lehme ahiyin beyken pekeliyken muh. İşte hocalarımız bilin burada. Bir küçücük yanlışlığım varsa desinler, alnını çaksınlar öpüyüm. Hep Kur'an-ı Kerim'e göre konuşuyorum, elhamdülillah. Evet. Onun için, eee... Kardeşim gülür de, çiğ etini de yiyeceksin diye zota bulmaya başlarlarsa, yiyebilir mi? Kardeşim diye acıyım yok. Çiğ etini de, bundan eti de yiyebilir mi? Bunlar değerli, insan yükerrem ya, yükerrem olduğu için yenilmez bir kara eti yenilmez, bir de ölen kardeşinin eti yenilmez kardeşlerim, acıdıymdan yenilmez, mükerrem olduğundan yenilmez. Siz anlamayacaksınız. Yenemem diyeceğim bunu. Birisi camide toplar yürümüş, ben demiş ki Hasan baslı, camide Allah'a avuç açılır, camide dilencilik yapılmaz ki demiş. O içinden hava kırından geçmiş ama iyice kız atmışlar, ömür getirmişler? Ye şu adamın bakmış bu derviş sen kıybet etmedim demiş. Evliyanın kalbinden geçen de kıybet olur, sen camide dimeler mi ki? Bu doğru mu camide toplama dimeler mi? Hayri ile uyanmış, tövbe etmiş ağlayaraktan. O dermişi arayormuş. Bakmış ki bir çeşmenin altında fakirliğinden karnı aç, sokumunu yukartmak da varırsa sizin orada da olur, Onun içine ilden dökülen kere otlarını toplayıp da koyuyormuş fakirliğinden. Onu görünce kopuşmuş Hasan'ı baskı. Allah şimdi Kopuşma ya Hasan demiş. Beni yani demiş, camide kıymet ettin. Kızarttılar, önüne verdiler de, şimdi pişman mı oldum? Demiş, kayboluvermiş. vermiş. Bir gün ha, koçumuz. Ne Merhaba, beni imtihana gelmiş, diyor. Kalbini denge serebile denget bulur, diyor. Salinsin sen yahu. Doğru değerlendirir. Tevbe olsun hepsi. Namazı vaktiyle eda etmek. Hakkında namazı kılmak. Üç amel çok eftal. Birisi kafirlerle harbi etmek. Birisi annene, babana itaat etmek. Birisi de vaktinde namazını kılmak. Bu üç amelden eftal amel yok. Namazı vaktinde eda etmek. Bu da salihlere lazım olan şartlardan birisi de bu. Beş, kazaya kalmış namazını, orucunu kazay. Üstazımızdan destist diyene, evin <gülüyor> oğlum namazını kazayıp orucun kazaysa onları yap da kemel e, kemel muhkem olmak lazım diye okuyakların içinde vardı ya o kemeli demirle neyle çimontayla dondurursan üstüne kaç kaç yaparsan yapılır ona kalpte müsaade ver Beş kat yapılır, yedi kat yapılır diye kemel şeriat şeriat'tan bir parmak kadar ayrılırsan tadikattan mani bile neşrik kadar ayrılın iyice dinleyelim ki Allah'ımız bizi ıslah etsin inşallah göstermesin bize e, şeriat'sın göstermesin şeybanın rai'yi hepkese haber verdim size de haber vereyim mi Dinlemez mi hocalar bilirler rai çoban demek Şeyvan ismi, İmam-ı Azam'ın şeydi. İmam-ı Yusuf ve i̇mam Muhammed geldiler. Bir çobanın önünde ne boynumuzu büktünüz. Çok kıymaklı kıymaklı yani profesör gibi bir muallim e, Hamdi Hoca. Şu hocamız şu takalını el bile ağarttı ya. Bunların yanında ben edepsizlik yapıyorum. Ya, bana, çok bana. Çok yani konuşuyorum ya Sedefsizlik yapıyorum diye öyle konuşuyorum. Evet. Şeyban-ı Ra'in'in bir çobanın önüne Ya imam ı Azam, anadan süt ister gibi Ne koyun oturuyor de oturuyorum. Sor bakalım dördümüzün bilemediği bir mesele sor. Bilecek mi bilmeyecek mi? Demiş İmam-ı Yusuf da i̇mam Muhammed demiş ki bir namaz getirdim. Ama sabah mı, öğlen mi, ikimiz mi, akşam mı, yatsı mı, salat mi bilen mi bilemiyorum. Çünkü bir sene oldu, geçileni unutmuşsun, hangi namaz olduğunu, hangisini Tam da o kazayı ödesen misyan ettiğimiz için beşini de kaza edeceksiniz. Unuttuğumuz için beşinin de kazası üzerinde lazım deyince üçü de yani aşı vahfı olmuş derler. Alp seklesi getirmişler. Ayıttıktan sonra ellerini ötmüşler. Bu şeybanın rahim, çoban. Bakmış ki birden namaz kılıyor. Yahu demişler ki gittiğiniz koyunumuzla geldin burada namaz kılıyor. Onun şu dağın ardında gövdüm var demiş gün yazı. Oraya o a, a, boyunu bir cızdım zar, bir daha cızdım cızık bir daha bol cızık cızdım, üçünün içinden çıkma yayılır orada ayet el de cızdım, yahu demiş. Çok ibret alınacak söz, iyi dinleyin. Faydamız olsun. Kimse inanamamış. 100 koyunu var, 75 koyunu var. 50 koyunu var 25 var 10 boyun olan yine ağlayarak Sen geliyormuş Dırkan da şöyle Halı dokur da onu satar da Zahramıza alırdık çocuklarına Vay Deli çoban hiç ağlamam Bir Ahmet Ağa'nın Deli boyunu var o döne döne O çıkarsa çıkar akıllı koyun O cızıktan dışarıya çıkmaz demiş. Tepeyi açmışlar ki, Hasan Hoca döne döne yayılıyor, Mevlana buyuruyor bunu, döne döne yayılıyor, bak, ha koyunun bir nukurt yemiş. Bakın boğazı mızkalı olacak, Ahmet Hanın boyunu deli o, varmışlar ki boğazı mızkalı, deli boyun, döne döne çıkmış onu yemiş, kurtula, kuşlarda gözünü koymuş. Yeni yanında niye çıkmamıştı, İşte cızık var demiş, gayetel pürsüyle cızdın. Bir cızık daha var içinde yayılıyor. Onu da ben cızdım. Bir cızık daha onu da cızdım. Allah aşkına bu cızıklar neymiş? Allah aşkına diye yemin verdiniz o bol cızık Kur'an'ı kerim cızığı. Kim Kur'an'dan çıkarsa, Kur'an'dan çıkarsa dışarıya onu şeytanla nefis imansız öldürür yer onu demiş. Yeni olan anca ucuzuktan dışarıya çıkar. Aman gardaş. Elinizde ayazcı fiş. Yüzü dışarıya çıkma. Ben de bu ara dinle, de bir helal etmek